Radyo Tiyatrosu Kanlı Düğün Yazan Federico Garcia Lorca Çeviren Turan Oflazoğlu Radyoya uygulayan Fatma Sanem, reji Hamit Akıllı, efekt Korkmaz Çakar. Oynayanlar Güvey Mazlum Kiper, ana Sunape Kuysal, komşu kadın Gülvergon, kaynana Nezihe Becerikli, Leonardo'nun karısı Oya Aydınat, Leonardo Cüneyt Türel, hizmetçi Gül Gülgün, baba Şener Şen, gelin Gülris Kızlar Nilgün Özhan, Aliye Uzun Atagan, Gençler Çekmez, Metin Çoban, Oduncular Ersan Uysal, Avni Yalçın, Ay Erhan Abir, Dilenci Tanju Yakın. Var. Ben gidiyorum. Nereye? Ba. Dur hele. Bir şey mi istiyorsun? E oğlum. Vazgeç, üzüm yerim. Bıçağı versene bana. Niçin? Salkın kesmek için. Hı. Bıçak da bıçak. Lanet olsun bütün bıçaklara, bıçaklara da bıçağı icat eden da Başka şey konuşalım. Tüfeklere de, tabancalara da, en ufak bıçağa da çapalarla tırmıklara bile lanet olsun. Peç İnsan vücudunu kesebilen her şeye lanet olsun. Bağlara. Kendi zeytinliklerine Anadan atadan kaldığı için kendisinin olan zeytinliklere giden Yakışıklı çiçeği burnunda bir delikanlı ee, Sus artık Derken o delikanlı geri gelmiyor Gelse bile şişmemesi için üzerine hurma yaprağı Ya da bir tabak kaya tuzu örtsünler diye geliyor ancak Nasıl oluyor da üzerinde bıçak taşıyabiliyorsun Nasıl oluyor da ben bu yılanın dolapta kalmasına göz yumuyorum bilmem ki Sözün bitti mi? Yüz yaşıma kadar yaşasam da gene aynı şeyleri söylerim. Önce babam... ...karanfil gibi kokardı burnumda. Topu topu üç yıl benim oldu. Sonra kardeşin... ...nasıl olur da bıçak gibi küçücük bir şey... ...ya da tabanca bir adamın işini bitirebiliyor. Boğa gibi bir adamın... Yo, ...hiçbir zaman susamam ben. Aylar geçtikçe yüreğime ta iliğime işliyor bu umutsuzluk. Keselim bu konuşmayı. Yok yok kesmeyelim bu konuşmayı. Babanı kardeşini kim geri getirebilir bana kim... Bir de mapushane var. Karın doyururlar. Tütün içerler. Çalkı çalarlar orada. Ağızları yaban otlarıyla tıkalı erkeklerim... ...sessiz sessiz toprak oluyorlar. İki güzel çiçek gibi iki erkek. Katillerse hapiste kaygısız kaygısız dağlara bakıyorlar. Gidip onları öldüreyim mi istiyorsun? Yok. Ben bunun sözünü ediyorsam sebebi... ...senin şu kapıdan çıktığını görürüm de... ...nasıl sözünü etmem bunun... Üzerinde Üzerinde bıçak taşımanı istemiyorum Yani Keşke tarlaya filan gitmesen Hadi canım sen de Keşke kız olsaydın O zaman tarlaya gitmezdin şimdi Seninle iş işlerdik Mini mini yün köpekler işlerdik Seni de bağa götürsem ana Hı, Koca karı bağda ne yapsın Genç asmaların altına mı oturtacaksın beni Koca karı koca karı Seni gidi mini minnacık koca karı Baban götürürdü beni ...soyu sağlam, kanı sağlam erkekler öyle olur. Deden her köşede bir erkek bırakmıştı. Ben ne isterim bilir misin? Erkek tam erkek olmalı. Buğday tam buğday. Peki ben ana? Ne olmuş sana? Bir daha mı söyleyeyim? Ha. Ne o hoşuna gitmedi mi? Yok. Öyleyse? Hı, bilmem ki. Birden nedense hep şaşırtıyor beni. Biliyorum iyi kız. Terbiyeli, çalışkan hamurunu kendi yoğurur... ...giyimini kendi diker... Ama gel gör ki ne zaman adını ağzıma alsam... anlamın ortasına bir taş yemiş gibi oluyorum. Saçma. Yalnız kalacağım. Bir sen kaldın elimde. Seni gider görmek zor geliyor bana. Ama sen de bizimle geleceksin. Yok. Babanla kardeşini burada yalnız bırakamam. Her sabah mezarlığa gitmem gerek. Buradan uzaklaşırsam... ...o katil Felixgillerden biri ölür de... ...bizimkilerin yanına gömerler bakarsın. Buna da hiçbir zaman göz yumamam. ...tırnağımla kazır çıkarırım onları... ...tek başıma da duvardan duvara çalarım... ...başladın gene... Başla oğul... ...ne zamandan beri tanıyorsun kızı... ...üç yıldır... ...bağı da satın aldım artık... ...üç yıldır ha... ...onun başka bir yavuklusu vardı değil mi... ...bilmiyorum sanmam... ...kıs kısmı evleneceği kimseye bakar... ...öyle kimseye bakmadım ben... ...babana baktım... ...öldürdükleri zaman da karşımdaki duvara baktım... Bir kadının bir erkeği olur o kadar Benimkinin iyi bir kız olduğunu biliyorsun hoşkum yok Gene de anasının nasıl bir kadın olduğunu bilmediğime üzülüyorum Artık ne fark eder ki Doğru haklısın Ne zaman gideyim kızı istemeye Pazar iyi mi sence Tunç küpeleri götüreyim ona Çok eskidirler Sen de bir şeyler alırsın Ve sen bu işleri daha iyi bilirsin Ona ajurlu çoraplardan alırsın Kendine de üç takım elbise Hadi ben gidiyorum yarın görmeye gideceğim onu Olur olur Tam altı torunla sevindirmeye bak beni o çocukları bana vermeye babanın ömrü yetmediğine göre... İlk duan senin. Peki ama kızın da olsun. Nakış işlemek, dantel örmek, rahat etmek isterim. Karımı seveceğine eminim. Seveceğim. Hadi çekil bakalım. <gülüyor> Büyüdün, öpülecek çağda değilsin artık. <gülüyor> o öpücükleri karına verirsin. Karın olduğu zaman. Ben gidiyorum. Tanrı seni korusun. Hoş geldin. Nasılsın? Tanrı'ya şükürler. Dükkana indim de sana bir uğrayıverim dedim. O kadar uzakta oturuyoruz ki. Ben de yirmi yıldır sokağın başına bile çıkmadım. İyi görünüyorsun. Öyle mi? Oğlun nerede? Dışarı çıktı. Bağı almış sonunda. Eh artık evlenir tabii. Dinle. Söyle ne var? Oğlumun yavuklusunu tanır mısın? Hmm, i̇yi kızdır Öyle ama Ama kim onu doğru dürüst tanır hiç kimse Ta orada dünyanın bir ucunda Yalnız oturuyor babasıyla Ama iyi kızdır Yalnızlığa alışıktır Peki anası Tanırdım anasını Güzeldi ermiş yüzü gibi parlardı yüzü Ama kendisinden hiç hoşlanmazdım Kocasını sevmezdi Ya neler biliyor elalem Kusura bakma niyetim gücendirmek değildi ama doğru Namusluydu Yani namussuzdu diyen olmadı Burnu havada bir kadındı Keşke kimse onlar üstüne bir şey bilmeseydi Kimsenin adını anmadığı Ama tam vaktinde kesilen dikenli birer çalı olsalardı keşke Haklısın haklısın Oğlum pek çok şeye değer Evet pek çok şeye Onun için üzerine titriyorum ya Dediklerine göre vaktiyle kızın bir de yavuklusu varmış hmm, Kız on beşinde ya var ya yoktu Oğlan iki yıldır evli Hem de kızın yakın akrabalarından biriyle Ama kimse onların nişanlandığını bile hatırlamaz artık Bize acı veren şeyleri öğrenmeye can atarız Kimdi bu oğlan? Leonardo Felix Felix mi dedin? Evet ama ne suçu var Leonardo'nun o şeyler olup bittiğinde oğlan daha sekiz yaşındaydı. Doğru. Ama adı Felix ya hepsi bir. Felix. Ağız dolusu çamur. Tükürmek geliyor içimden. Allah. Tükürmek. Öldürmemek için. Aklını başına topla neye yarar sanki? Hiçbir şeye ama anlarsın işte. Oğlunun mutluluğuna engel olma. Ona bir şey deme sakın. Sen de ben de kocadık artık. Senin için de benim için de... Sessiz oturmak zamanı geldi Hiçbir şey demem oğluma Ama hiçbir şey Anladın mı? Hadi ben gidiyorum Bizim erkekler neredeyse döner tarlada Hoşça kal kadına Hadi. Güle güle Güle güle Kocaman bir at varmış Sevmezmiş suyu Kapkaraymış su orada dalların altında Köprüye vardığında Durup türkü çağırmış at Kim diyebilir bebeğim kim Uzun kuyruğuyla tuttuğu nedir derenin O yeşil odasında Karanfilim Uyu da düş görsen Su içmeyecek at dereden Uyu gülüm uyu derim sana Ağlamaya başlıyor at baksana Savallı toynakları kanarmış Buz tutmuş uzun yelesi Gözlerinin ta içine saplanan Bir gümüşlü hançer varmış İner ırmağa doğru gidermiş Ah inermiş aşağılara inermiş Akar dururmuş kanı Ah sudan taşkın karmış. Karanfilim Uyu da düş görsen Su içmeyecek at dereden Uyu gülüm uyu derim sana Ağlamaya başlıyor at baksana Dokunmadı hiç ıslak ırmak kıyısına O sıcacık burnuna gümüş sinekler konsa da Sarp dağlara kişnemekten başka ne gelir elinden Ölü derenin suları boğazına gelirken Vah o koca ata sudan içmek istemeyen Vah o karla sarılmış o koca şafak adına. Bırakmayın tutun onu pencereyi kapayın Düşlerden dallarla Dallardan bir düşle Vah o koca ata Sudan içmek istemeyen Yaklaşma girme sakın Sen o dağlara git Boz derelerden geç Orada senin kısrağın Bebeğim uyuyor Bebeğim dinleniyor Karanfilim Uyu da düş görsen Su içmeyecek at dereden Uyu gülüm Uyu derim sana Ağlamaya başlıyor at sana. Çocuk uyuyor mu? <Gülüyor> uyuyor. Dün indiydi gece ağladı. Bugün yıldız çiçeği gibi. Peki sen? Nal mıydın? Demin oradan geldim. İnanır mısın? Adam iki aydan fazla bir zamandır yeni nallar çakıyor ata. Hepsi de düşüyor. Bana kalırsa taşlık yerlerde at kendisi söküyor nalları. Çok bindiğin için olmasın? Yok neredeyse hiç binmiyorum. Dün kekik toplayan kadınlar seni ovanın ta öbür ucunda görmüşler Yanılmışlar Ne işin var benim Allah'ın çorağında Ben de öyle dedim Ama atta kanter için içindeymiş anam görmüş Çocuğun yanında mı anam şimdi Evet e, limonata ister misin Soğuk suyla olsun e, sonra, sonra yemeğe de gelmedin Buğday ölçücülerinin oradaydım Bir türlü bırakmadılar beni İyi fiyat verdiler mi bari Ne zararsız Bana yeni bir elbise gerek Çocuğa da kordelalı bir başlık Gidip bakayım çocuğa Olur şey değil. Kim koşturmuş o atı öyle? Aşağıda duruyor. Bittiğin gözleri yuvalarından uğramış. Yeryüzünün ta öbür ucundan. Ben koşturdum. Sat. Öyle mi? Kusura bakma at seni. E, Bu da ölçücülerinin oradaymış. İsterse gebersin at bana ne. E, limonaten soğuk mu? Evet. Amcamın kızına dünür geleceklermiş. Haberin var mı? Hı. Ne zaman? Yarın. Düğün bir aya kadar yapılacakmış Umarım biz de çağırırlar Bilmem Oğlanın anası bu işten pek hoşnut kalmamıştır Ne? Belki de hakkı var Sakın alacak kızdır Namuslu bir kız için kötü şeyler düşünmen hoşuma gitmiyor Bir bildiği var ki düşünüyor Üç yıl onda seviştiğini <gülüyor> bilmiyor musun? Sonradan bıraktım ya Şimdi de ağlayacak mısın yoksa Vazgeç hadi hadi gidip çocuğa bakalım gel Ne var? Güvey dükkana geldi, her şeyin en iyisinden aldı. Yalnız mıydı? Hayır, anası da vardı. Sert, uzun boylu, bir çalım bir çalım. Paraları vardı ondan. Ajurlu çoraplardan da aldılar. Ne çoraplar, bir görsen, bir kadının düşüne girecek çorap. Ee, iki zengin aile bir araya geliyor. Ha, gelin'e neler aldıklarını size söylemeye geldim. Üzeri. İşme kızı. <gülüyor> ne var bunda Leonardo? <gülüyor> Ne diye hep ona buna çatarsın Sana soran olmadı Neyim var Kafanın içinde kurup durduğu nedir Böyle her şeyden habersiz bırakma bizi Kes. Hayır yüzüme bakmanı bana söylemeni istiyorum. Rahat bırak beni Nereye gidiyorsun sen? Sen Sus kızım sus Çocuk ağlıyor Karanfil Uyu da düş görsen Su içmeyecek at derede Uyu gülüm Uyu derim sana ağlamaya başlıyor hadi baksana Buyurun efendim. Şöyle buyurun. Oturmaz mısın? Şimdi gelirler. Gidip de haber vereyim. Saatini taktın mı? Evet. Vaktinde dönmemiz gerek. Bunlar da amma uzakta oturuyorlar. Ama buranın toprağı iyidir. İyi ama pek ıssız. Dört saatlik yol boyunca ne bir ev ne bir ağaç. Boş toprak burası. Baban olsa ağaçlarla kaplardı. Su olmadan da mı? Baban su bulurdu. Üç yıl süren evliliğimiz sırasında on vişne ağacıyla değirmenin oradaki o üç ceviz ağacını diktiydi. Koca bir bağ yeşerttiydi. Bir de Jüpiter dedikleri kırmızı çiçekli bir bitki diktiydi ama o kurudu. Giyiniyor herhalde. Oh, hoş geldiniz. Yol uzun sürdü mü? Dört saat sürdü. Siz herhalde en uzun yoldan geldiniz. Kocadım artık. Ermak boyundaki yerlerden geçemem. Başı dönüyor. Kenevir iyi ürün verdi. He? Gerçekten iyi verdi. Bu toprakta kenevir bile bitmezdi benim gençliğimde. Bize yarayacak bir şeyler vermesi için bu toprağı cezalandırmak, hatta üzerinde gözyaşı dökmek zorunda kaldık. Ama veriyor artık. Yakınıp durma. Senden hiçbir şey istemeye gelmedim buraya. <gülüyor> Sen benden zenginsin Bağların başlı başına bir servet Her yeni asma birer gümüş akçe Ama biliyor musun Topraklarımızın ayrı olması beni üzüyor Her şey bir arada olsun istiyorum İyi olurdu ya Yanımıza şöyle yirmi çift öküz alıp Sizin bağları buraya getirebilseydik de Şu tepenin yamacına yerleştirebilseydik Ne sevinirdim Peki niye Benim olan kızımındır Seninki de oğlunun Onun için söylüyorum ne güzel her şeyi bir araya getirmek Hem o zaman daha az çalışmak gerekirdi Ben ölünce bizimkileri satar Burada onlarınkinin yanı başında topraklar satın alırsın Satmak mı ne satması Püh! alacaksın dostum her şeyi satın alacaksın Oğullarım olsaydı ta derin oraya dek satın alırdım bütün bu dağ yamacını Buraya niçin geldiğimi biliyorsun Evet Ee? Bana göre havuş onlar her şeyi konuşmuşlar Oğlumun parası var bu parayı kullanmasını da bilir. Ee, kızım da öyle. Oğlum yakışıklıdır. Hiçbir kadınla düşüp kalkmamıştır. Güneşe serili bir çarşaptan daha temizdir adı. Kızımı sana anlatacak değilim. Saat üçte çoban yıldızı ışırken ekmeğe hazırlar. Ağzı var, dili yok. İpek gibi yumuşaktır. İşlemenin her türlüsü gelir elinden. Sağlam bir ipi dişleriyle koparabilir. Tanrı kutlu kılsın evini. Tanrı kutlu kılsın. Düğün ne zaman olsun? Gelecek Perşembe. Kızım o gün tam 22 yaşında olacak. 22. En büyük oğlum sağ kalsaydı o yaşta olacaktı. Sıcak kanlıydı, yitti. İnsanlar bıçak denen şeyi icat etmeselerdi sağ olacaktı şimdi. Ve en iyisi bunu hiç düşünmemeli. Hep aklımda. Kendini benim yerime koy. Demek Perşembe öyle mi? Öyle. Seninle ben bir de gelinle güvey bir arabayla kiliseye gideriz e, Düğün alayında atlar arabalarla getirirler Öyle olsun Kızım buraya bak e, Söyle küçük hanıma gelsin artık Peki Onu beğenirsen pek sevineceğim Buraya gel bakayım Hımm Mutlu musun? Evet sen ora. Ooo o kadar ciddi durmamalısın. Ne de olsa senin anan olacak. Mutluyum. İsteyerek evet dedim. Elbette. Bak bana. Her şey karıma benzer. Öyle mi? Oh, bu ne güzel bakış. Evlenmek ne demektir biliyor musun yavrum? Biliyorum. Bir erkek, birkaç çocuk... Bir de bunların dışındaki her şeye karşı iki kulaç kalınlığında bir duvar. Başka şey gerek mi? Hayır. Hepiniz sağ olun o kadar. Ömrünüz uzun olsun. Görevimi biliyorum. Sana birkaç armağanımız var. Eksik olmayın. Bir şeyler yemez miydiniz? Ben bir şey istemem. Artık gitsek iyi olacak. Yarın gelirim. Kaçta? Beşte. Senin yanından ayrıldığımda büyük bir boşluk duyuyorum. Sanki bir şey düğümleniyor boğazımda. Kocam olduğun zaman hiç biri kalmaz artık. Ben de öyle diyorum. Hadi güneş beklemez. Her şeyde anlaştık değil mi? Anlaştık. Ee, hepiniz hoşça kalın. Tanrı sizinle olsun. Ben de sizinle şükür. Armağanları görmeye can atıyorum Kapa çeneni Ne olur ne olur hiç değilse çorapları göreyim Hepsi ajurluyormuş Olmaz dedim istemiyorum Hay Allah öyle olsun Evlenmek istemiyormuş gibi bir halin var of, Yavrum Yavrum neyin var senin Acı şeyler düşünme Neyin var düşünecek hiç Hadi hadi şu kutuyu açayım da armağanlara bakma Bırak diyorum sana şu kutuyu Ay, ay kız kolumu kırıyordun Erkekten de güçlüsün Erkeklerin gördüğü işi görmüyor muyum ben de Keşke erkek olsaydım Dün gece Bir at sesi duydu Sürüden ayrılmış bir at olacak Yok üzerinde binicisi vardı Nereden biliyorsun Gördüm de ondan Senin pencerenin dibinde duruyordu Nasıl oldun biz sen? Belki de nişanlı Hayır Gördün mü ki Evet Leonardo'ydu Yalancı yalancı O ne diye gelsin buraya Geldi Kapa çeneni Kapa şu batasıca çeneni. Bak, bak dışarı uzan. Ya, ya onlarda mu değil mi? Evet. Evet. Oh. Birazcık da saçını Orası pek sıcak durulacak gibi değil eh, Bu memlekette şafak vakti bile serinlemiyor ortalık Bol ağaçlı bir yerden gelmiş anam Verimli bir memleketten Ama burada çürüyüp gitmiş Yazgı Hepimizin burada çürüyüp gittiğimiz gibi Ateş salıyor duvarlar Bırak şimdi böyle lafları Sen şu aynaya bir bak ne kadar güzelsin Sıkıldım artık bitir şu saçlarımın taranmasını Ne mutlu sana Bir erkeğin boynuna sarılacaksın öpeceksin Sus. onu En güzel tarafı da uyandığın zaman Onun yanında Olacak. sen? Ama yavrum Evlilik dediğin ne ki budur evlilik başka bir şey değil Şekerlemeler mi çiçek demetleri mi Yo. Pırıl pırıl bir yatak Ve bir erkekle bir kadın Ama sözünü etmemek gerekir O da başka Oldukça tatlı ama Ya da oldukça acı Eee neyim var gene Beni yalnız bırak Üzülmenin sırası değil şimdi Şu çelengi bana ver de saçların arasına yerleştireyim Ah yavrum Çelengi böyle yere atmakta Tanrı'nın öfkesini üstüne çekmiş olursun ancak Kaldır başını bakayım Evlenmek istemiyor musun söyle Vazgeçebilirsin daha Fırtına bulutları Yüreğime işleyen soğuk bir yel bunu duymamış var mı? Yavuklunu seviyorsun değil mi? Seviyorum ama bu çok önemli bir adım. Bu adımı atmak zorundasın. Söz verdim bile. Çelengi takayım. Çabuk şimdiye kadar gelmeliydiler. Ee, yol uzun neredeyse gelirler. Ne güzel oldum. Uyan gelin uyan derim sana. Düğün sabahındır uyansana. Bütün ırmakları dünyanın... ...gelinlik tacını kaçırırlar bakarsın. <gülüyor> Aman sen de... Aç kapıyı ilk konuklar olsa gerek Ah sen misin? Evet benim günaydın İlk gelen ha Ben davetli değil miyim? Davetlisin İyi onun için geldim Karın nerede? Ben atla geldim o arabayla geliyor Hı? Ee, Buyur otur Daha kimse kalkmadı Gelin nerede? Şimdi onu giydirecektim Gelin mutlu olsa gerek Çocuk nasıl? Hangi çocuk? Oğlu ha. Onu da getiriyorlar mı? Hayır Güvey göğüse takılan portakal çiçeğini getirdi mi ona? Getirdi böyle Daha giyinmiş değilsin Ne zararı var? Portakal çiçeğini getirip getirmediklerini ne diye soruyorsun? Bir niyetin mi var? Yok Ne niyetim olsun? Sen, sen beni bilirsin bir niyetim olmayacağını bilirsin Senin gözünde benim ne değerim var ki öteden beri açta yenile anılarını Ama bir çift öküzle bir kulübecik nedir ki İşte seni korkutan Buraya ne yapmaya geldin Düğününü görmeye Benim seninkini gördüğüm gibi tıpkı Kız kıvrak bağladın beni Senin elinle yıkıldım Beni öldürebilirler ama tüküremezler bana ama para, o pırıl pırıl yanan para tükürür bazen ya insana. Amca. Konuşmak istemiyorum. Öfkeli adamım biriyim ben. Bütün şu tepeler sesimi işitmesinler diye bağırmak istemiyorum. Ben senden çok bağırırım. Abi. Öyle konuşmayın. Olmuş bitmiş şeylerin sözünü etmek zorunda değilsin kızım. Hakkı ver. Seninle konuşmam bile doğru değil. Ama buraya beni seyretmeye, düğünümü gözetlemeye... ...kim bilir ne niyetle portakal çiçeklerini sormaya gelmen... Ta yürekten kırıyor beni. Git kapıda karını bekle Peki seninle konuşmaktan mı yok Hayır hayır yok Evlendiğim günden beri gece gündüz düşünürüm Acaba kabahat kimdeydi derim Her düşünüşümde de eskisini yutuveren yeni bir kabahat çıkar Ama her zaman bir kabahat kalır ortada Altında atı olan adam neler bilmez Çölde kala kalmış bir kızın hakkını çiğnemek için neler yapamaz Ama benim gururum var işte bunun için evleniyorum Her şeyden çok sevmem gereken kocamla Dört duvar arasına kapanmak için Gururun şu kadarcık yardımı dokunmaz sana Buraya gel Yaklaşma bana Arzuyla yanıp ses çıkarmamak Kendimize verebileceğimiz en büyük cezadır Gurur ne işime yaradı benim Seni görmemek Gecelerce uykusuz bırakmak seni hiç hiç işime yaramadı Ateşi üstüme yağdırmaya yaradı ancak Zaman yaraları kapatır Duvarlar sırsaklar sanıyorsun ama doğru değil Doğru değil bir içine, daha derinlerine işledi mi bir kez kimse söküp atamaz artık. Seni dinleyemiyorum, sesini dinleyemiyorum senin. Bir şişe ana son içmişim de, güllerden bir yorgana sarınıp uyuya kalmışım sanki. Sesim beni çekip duruyor, biliyorum boğulacağımı. Ama gene de izleyip duruyorum bu sesi Leon Ardo hemen gitmen gerek Bu onunla son konuşmam olacak Hiçbir şeyden korkma Biliyorum delinin biriyim ben Biliyorum özlemle yanıyor yüreğim Ama işte onun sesini duymak Kollarını salladığını görmek bile yatıştırdı beni Bunları sana söylemeseydim Hiçbir zaman içim rahat etmeyecekti Ben evlendim Şimdi de sen evleniyorsun Ama gerçekten evleniyor o Konuklar geliyor Giyin gidiyorum be? Geldiler artık. Bir daha yaklaşma ona. Merak etme. Artık konukların arasına karışıyorum. Tanrım Ya nerede öyle karısı? Nerede mı burada? Akrabadırlar. Suçların bağışlanma günüdür bu. Ses çıkarmayacağım. Ama bağışlama. Başında çelenk varken ne hoş oluyor sana bakmak? Sevgili gelinler. Çabuk gidelim kiliseye Acelen mi var? Evet senden yalnız kalabilmek Senin sesinden başka ses işitmemek için hemen karın olmak istiyorum Ben de onu istiyorum Senin gözlerinden başka göz görmek istemiyorum Hem bana öyle sıkı sarıl ki Anam mezardan çağırsa bile uzaklaşamayayım senden Kollarım güçlüdür Ara vermeden kırk yıl sararım seni Sonsuzca Çabuk olun atları arabalara hazırlayın Güneş çoktan doğdu kiliseye yollanalım artık Gidelim Nereye? Kilise düğün alayının gittiği yere Ama atla gitmek yok benimle geleceksin Ben arabaya binecek adam değilim Ben de kocasız düğüne gidecek kadın değilim Burama geldi artık benim de. Peki neden öyle bakıyorsun bana Gözlerin diken diken sanki gidelim, hadi gidelim. Ne olduğunu anlamıyorum Hem düşünüyorum hem düşünmek istemiyorum Bildiğim bir şey varsa Beni çoktan bıraktın Ama benim bir oğlum var Öbürü de yolda Öylece sürer gider Tıpkı hanımın yazgısı Unutma ki yıldız gibi pırıl pırıl gidersin Ben de evimden böyle ayrılmıştım Gidelim Ama sen de geleceksin Peki peki hadi Hele şükür İlk dönem biz miyiz Hayır Leonardo ile karısı geldi az önce İfritler gibi sürmüşler arabayı Karısı buraya geldiğinde korkudan ödüp atlamıştı Bela arıyor o kanı bozuk herif Nasıl bir kan bekliyordun ondan Bütün sülalesinin kanı İşe adam öldürmekle başlayan O dedesinin dedesinden geliyor bu kan Baştan aşağı kötü bir soyda Eli bıçaklı Sahte gülüşlü adamlar da sürüp gidiyor bu kan Bırakalım bu konuyu şimdi Nasıl bıraksın kadıncağız İliğime işliyor acısı Hepsinin alnında kocamla yavruma kıyan eli görüyorum ancak Beni bir anlayabilsen Çılgın görünüyorsam sana Bağrımdaki çığlıklarla boşaltamamaktan ileri gelen bir çılgınlık bu Hep tetikte bekleyen bir çığlık var bağrımda Bastırıp atkımın altında tutmam gerekir Ama ölenleri alıp götürürler Sen de susmak zorunda kalırsın Sonra da Kusur bulurlar insanda. Bugün bunları hatırlayacak bir gün değil senin için. Söz dönüp dolaşıp oraya gelince konuşmadan olmuyor. Bugün daha çok gerekiyor bu. Çünkü bugün yap yalnız kalacağım evimde. Artık tek umudum torunlarımda. Sürü sürü çocuk yapsınlar istiyorum. Parayla tutulmamış eller gerek bu toprağa. Yaban otlarına, dikenli çalılara... nereden geldiği bilinmez kocaman taşlara karşı girişilecek bir savaş var. Sürü sürü oğul gerek. Kız da ister. Erkekler yele benzerler. Silah kullanmak zorunda kalırlar. Kızlar hiç çıkmazlar sokağa. Bence hem oğulları olacak hem kızları. Oğlum kızının hakkından gelir. Sağlam tohumdandır. Babasının nice oğulları olabilirdi benden. Bütün bunlar bir günde olsun istiyorum... Hemencecik iki üç oğulları oluversen Ama hemen olmaz ki Uzun zaman ister İşte bu yüzden Kendi kanının yerlere saçıldığını görmek O kadar korkunç oluyor Bir dakika fışkıran Ama bize yıllara mal olan bir pınar Oğlumun yanına vardığımda Sokağın ortasına yıkılmış yatıyordu Ellerimi kanıyla ıslatıp yalamıştım Kendi kanımdı çünkü Sen bunun nasıl bir şey olduğunu bilemezsin Kanıyla ıslanan toprağı... ...camdan ve sarı safirden bir kutuya koymuştum. Artık unutmalısın bunları. Bak işte konuklar geliyorlar bile. Gelinle güvey de geldi. Gelinle güvey de geldi. Hiçbir düğünde bu kadar kalabalık olmamıştır. Öyle. Çok parlak oldu doğrusu. Bütün aileler cümbür cemaat geldiler. Evlerinden dışarı adım atmayanlar bile. Susuyorsun kızım. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Rahibin duaları pek mi çöktü içine? Kurşun gibi ama öyle olmamalı Kumru gibi mutlu olmalısın sen Dansına bak şunların Uzak deniz kıyılarının oyunları Kocamın yeğenleri onlar Oynarken sırım gibidirler Onları seyretmek beni sevindiriyor Bu ev için ne mutlu bir gün Tortakal çiçekleri hoşuna gittim Tabi ben çelengimi çıkarmaya gidiyorum Şimdi gelirim Gelin mutlu olasın amcamın kızıyla Olacağımı eminim İkiniz burada baş başa Böyle herkesten uzak yuva kurabilmek ne güzel Dağın yamacı ucuzdur Siz de orada toprak alsanıza Bizde para ne gezer Kocamda nerelerde kaldı e, Buraya baksana Leonardo'yu gördün mü Konukların yanında olsa gerek. Gidip bakayım Çıksın artık gelin <Gülüyor> Gelip bir kare çekmen gerek bizimle Kolay değil güvey oldun artık <Gülüyor> Gelini bekliyorum <Gülüyor> Şafakta senindir nasıl olsa hadi yürü Peki gelin artık yakın Canım. Bırak beni Benden korkuyor musun? Sen misin? Başka kim olacaktı? Ya baban ya ben Doğru Baban olsaydı elbette daha yavaş kucaklardı. Elbette Baban yaşlıdır böyle sarılabilir mi dersin? Bırak beni Niye? Şey görürler Ne çıkar? Duası edildi kutsandı artık Evet ama olsun daha sonra Neyin var senin? Korkmuş gibisin Bir şeyim yok ama dur Dur gitme Rahatsız etmiyorum ya Ne var? Kocamı bulamıyorum da Lunar'da buradan geçti mi hiç? Yok Atı da ahırda değil Dışarıda koşturuyordu Gidip bakayım Hadi gidip biraz dans edelim Hayır yatama uzanmak istiyorum biraz hmm, Ben de geleyim Sakın ha Bunca insan varken mi? Ne demezler Azıcık başımı dinleyeyim Ama bu gece de böyle olma Bu gece iyileşirim Benim istediğim de o Oğlum, Neredeydin? Dışarıda, o patırtının ortasında Mutlu musun? Evet Karın nerede? Biraz dinleniyor <gülüyor> Ben de artık evime dönsem iyi olacak Bak oğlum Karına sevgi göstermeye çalış Aptalca bir şey yaparsa Huysuzluk ederse Biraz canını yakarcasına okşa kendisini Sımsıkı kucaklamak Sonra da usulca öpmek o zaman kızmaz O zaman anlar ki erkek sen Baş sen, buyuran sensin Ben bunu babandan öğrendim Baban olmadığına göre Sana bu güçlü savunmaları anlatacak kişi olmak zorundayım ben Hep senin dediğin gibi yapacağım Kızım nerede? İçeride Orada yok, parmaklığın oraya çıkmış olacak Bakayım Onda da yok. Yok mu? Peki nereye gitmiş olabilir? Peki nerede bu kız nerede? İşte, onu bilmiyoruz. Peki dansta değil mi? Dansta da değil. Bir sürü insan var git bak. Peki. Her yeri aradım hiçbir yerde yok. Ne demek bu? Kızın nerede? Kaçtılar, kaçtılar. Ha? Kocamlar Leonardo ile ikisi atla kaçtılar. Birbirlerine salıp kayan bir yıldız gibi çekip gittiler. Olamaz benim kızım ha? Evet senin kızın kötü bir ananın dönü ne olacak o da oğlan da ama artık oğlumun karısı. Düşelim peşlerine. Kimde avlan? İşte bir av. Nerede de var? Oğlum git düş peşlerine Düş yok gitme çabuk öldürürler Ustaca öldürürler onları. Peki koş ben de arkamdan geliyorum Benim kızıma olamaz belki de kuyu atmıştır kendini Namuslu kadınlar suya atar kendini o değil Ama artık oğlumun karısı İki takım var burada iki takım Benim sülalemle seninki Sıvayın kolları herkes yola çıksın Oğlumun yardımına gideceğiz Çıkın buradan bütün yolları tutun kan ateş aldı gene. iki takım Ki buldular mı? Hayır. Ama her yeri arıyorlar. Bulurlar. Ne var? Bütün yollardan aynı zamanda yaklaşıyorlar sanki. Ay çıkınca görürler onları. Onlara ilişmemeliler. Yeryüzü geniş. Herkes barınabilir. Onlar öldürürlerse? Tutkunu izleyeceksin. Kaçtıkları iyi oldu. Kendi kendilerini aldatıyorlardı ama sonunda kan baskın çıktı. Kan? Kanın yolunu izleyeceksin. Ama gün ışığı gören kanı toprak içer Ne çıkar? Akan kanla ölmek, kokuşan kanla ölmekten iyidir Ne var? Bir şey mi duydun? cercer böceklerini Kurbağaları Gecenin tuzağını duydum At yok ama Yok Şimdi kızı seviyordur Kızın vücudu onun, onun vücudu kızı Bulurlar onları, öldürürler Ama o zamana kadar kanlarını karıştırmış olurlar çok bulut var. Çıkmamak işten değil ay için. Ay olsa da bulur onları güvey, ay olmasa da. Yola çıkarken gördüm kendisini. Öfkeli bir yıldız gibi yüzü kül renginde. Onda bütün soyunun yazgısı görülüyordu. Çemberi yarabilecekler mi dersin? Zor. On fersahlık bir bıçaklar, tüfekler çemberi içindeler. Altında iyi bir at var. Telkisinde de bir kadın var ama. Ay çıkıyor artık. Çabuk olalım. yapraklar arasındaki ay Yaseminlerle örtkanı Ey yalnız ay Büyük yapraklar arasındaki ay Gelinin yüzündeki gümüş Ey kötü ay Gölgede bir dal ayır aşıklarına Ey yalnız ay Gölgede bir dal ayır aşıklarına Dolgun ku Yapraklardaki yalancı şafak Onlar kurtulamayacak Saklanan kim Kışkıran kim derenin çalılıklarında Üşüdüm Küllerim uykulu madenlerden Arar durur ateşin sorkucunu Dağ demeyip sokak demeyip Ama kızıl kan var bu gece Benim yanaklarım için Yelin geniş ayaklarında Tork topulan olan kamışlar için Koynuna gireyim birinin Girip ısınayım Bir yürek bana sıcacık fışkırsın bağrımın dağlarına Gölge istemem ışınlarım sokulmalı her yere Karanlık ağaçlar arasında bile pırıl pırıl ışıklar fısıldamalı Bu gece tatlı kan bulunsun diye Benim yanaklarım için Yelin geniş ayaklarında tor top olan kamışlar için Saklanan kim? Çıkın diyorum Hayır kaçamayacaklar Işıtıcı atı. Elmas gibi parlak bir ateş düşürüp içine. Tabutlar hazır. Yatak odasında döşemenin üstünde beklerak kefenler. Gırtlağı yarılmış ağır gövdeleri. Tek kuş uyanmasın. Mertem iniltilerini toplayıp eteğine uçsun onlarla kara ağaçlar üstünden. Olmazsa yumuşak bir çamura gömsün. Geliyorlar. Takımın biri dereden geliyor, öbürü da ırmaktan. Kayaları ışıtıcıyım. Bir eksiğin var mı? Yok. Sert esiyor yel artık. Çift ağızlı. Yeleği ışıt düğmeleri çöz. Yolun gerisini bilir bıçaklar. Uzun boylu can çekilsin ama... ...kan o ıslığını kaydırsın diye parmaklarım arasından. Kül renkli derelerin nasıl uyanıyor bak. Bu ürperen pışkırmalar pınarının özlemiyle. Dereden geçirmeyelim onları. İşte geliyorlar. Çabuk güçlay. Çabuk. bol ışık. İşitiyor musun? Kaçamazlar. Buradan onları bulamayacaksın. Hayır bulucu. Bence onlar başka yoldan gittiler. Hayır az önce seslerini işittim. Başka bir at da olabilir. Beni dinle. Yalnız bir at var. Yüzünde o da bu. Anlamıyor musun ardımdan geleceksen konuşmadan gel Canım benim demem Onları burada bulacağıma eminim Şu kolu görüyor musun? Bu kol benim kolum değil Kardeşimin kolu babamın bütün ölmüşlerimin kolu Onda öyle bir güç var ki isterse kökünden söker şu ağacı Hadi yürüyelim Çünkü içimde yaşayan bütün soyumun dişini sıktığını duyuyorum burada Öyle ki doğru dürüst soluk alamıyorum Aa, Gördün mü bir dilenci kadın Aa, Ne istiyorsun Üşüyorum At üstünde kaçan bir erkekle bir kadın gördün mü Bir dakika Alınlı bir gençmişsin Ama uyurken daha alınlı olur Söyle cevap ver onları gördün mü Bir dakika Ne geniş omuzlar Bu omuzlar üstünde yatırılmaya Ufacık ayaklarının tabanları üstünde Yürümek zorunda kalmamaya ne dersin Onları gördün mü diye sordum sana Hayır geçmediler Ama tepeden doğru geliyorlar İşitmiyor musun Hayır. Yolu biliyor musun Yol nasıl olursa olsun gideceğim ben de seninle geleyim buraları bilirim Peki gidelim nereden Buradan Ey doğan ölüm Büyük yapraklar arasındaki ölüm Fışkırtma kan pınarını Ey yalnız ölüm Kuru yapraklar arasındaki ölüm Çiçek koyma düğünün üstüne Ey üzgün ölüm Yeşil bir dal ayır aşıklarına Ey kötü ölüm Yeşilinden bir dal ayır aşıklarına Sus. Yalnız gideyim buradan öte Sen artık git dönmeni istiyorum Sus dedim İster dişinle ister elinle nasıl olursa kopar şu zinciri namuslu kız boynumdan. Unutulup gideyim o yer altındaki evimde. Ufak bir yılan öldürür gibi öldürmek istemiyorsan beni... ...yerleştir ellerime. Şu gelin ellerime çiftenin namlusunu. Ah nasıl bir yaz, nasıl bir ateş silip süpürüyor beynimi. Ne cam kırıkları saplanmış dilime. Adımı attık bir kez sus. Hemen arkamızdalar çünkü. Seni götürmem gerek. Zorla götüreceksin demek. Zorla mı? İlk inen kimdi merdivenden? Bendim Peki kim ata yeni bir gen vurdu? Kendim vurdum doğru Peki kimin elleriydi çizmeme Mahmuz Aynı eller şu senin olan eller Ama bu eller seni gördü mü mavi dallarını kırıp kıvrımlarını ayırmak ister damarlarının Seni seviyorum Seni seviyorum Ama bırak beni Çünkü seni öldürebilseydim Kenarı menekşelerle bezenmiş bir kefene sarardım seni Ah nasıl bir yaz, nasıl bir ateş silip süpürüyor beynimi. Ne cam kırıkları saplanmış dilime, seni unutmaya çalıştım diye, evinle evim arasına taştan bir duvar çektim diye. Gerçek. Hatırlar mısın? Seni uzaktan gördüğümde kum atmıştım gözlerimi, ama ben at üstündeydim. At da dost doğru kapına vardı. Gümüş iğneleri düğününün al kanımı karartırdı. Düşümüz içimde boardı tenimi avulu otlarıyla. Ah suç bende değil toprakta suç Hele şu yaydığın koku Göğüslerinden örgülerinden Hayırsız Senden ne yatak isterim ne yiyecek Ama günün bir anı yoktur ki Senden olmak istemeyeyim Çünkü beni sürüklersin Ben de gelirim Sonra dön git dersin bana Bense seni izlerim Yelin uçurduğu bir çöp gibi İyi namuslu bir adamı koyup da geldim Düğün töreni yarılanmıştı Gelinlik tacı vardı başımda Ama cezayı çekecek sensin Bense bunu istemiyorum Yalnız bırak artık beni kaç Kimse yok seni koruyacak Şafak kuşları ötüyor ağaçlar arasında Ölüyor gece taşın sırtında Bir köşeye gizlenelim gel Sonrasızca seveyim seni orada Çünkü ne insanlar umurumda Ne de üstümüze attıkları zehir Ben de ayak ucunda uyurum Düşlerini seyredeyim diye Ah, sana baktıkça güzelliğin dağılıyor beni Ateşle canlanır ateş Aynı küçük Alev iki başağı birlikte öldürecek Gidelim Beni nereye götürüyorsun Gelemeyeceği yere onların Şu bizi kuşatan adamların Seni seyredebileceğim yere Götür beni panayırdan panayıra Temiz kadınlar utansın Götür de görsünler beni Düğün çarşaflarım savrulurken yelde bayraklar gibi Ben de bırakmak isterdim seni erkekler gibi düşünseydim Ama sen nereye ben oraya Sen aynısın Bir adım at Dene Perçinledi Ayşio'nun çivileri benim belimle senin kalçalarını Dinle Geliyorlar Kaç kaç burada ölmek bana düşer Ayaklarım sular altında başım dikenler içinde Yapraklara düşer yasımı tutmak Hem yitmiş bir kadın hem kızı olan kız Ses etme işte görünüyorlar Git artık Sus işitmesinler bizi Ben de geliyorum Nasıl istersen Ben ölmedikçe ayıramazlar bizi Ben de ölmedikçe Hocamın yaptıklarını görüyor musun anne? Dönüp her şeyi bir bir öğrenmek istiyorum Evine dön sen Evinde korkusuz, yalnız Kocamak ağlamak için Ama örtük kapılar arkasında O yok artık Ne ölü ne sağ Çivileriz pencereleri Varsın yağmurlarla geceler acı otlar üstüne yağsın Ne olmuş olabilir? Ne olmuşsa olmuş Bir peçeyle ört yüzünü Çocukların senindir o kadar Yatağa külden bir haç koy onun yastığı yerine. Hadi gidelim. Bir parça ekmek kızlarım defol. Niye? Sızlanıyorsun da ondan kız. Bakma sen ona. Al sen yoldan mı geldin Dereden mi geçtin Ben o yoldan geldim Sana bir şey sorabilir miyim Gördüm onları Az sonra burdalar. İki zorlu akıntı dindi sonunda Kocaman kayalar arasında iki adam atın ayakları dibinde Ölmüş iki adam Gecenin saltanatı içinde Ölmüş ya ölmüş Sus koca karı sus Ezilmiş çiçekler gözlerin yerinde ...dişleri ise donmuş... ...kas katı iki tutam kar. Devrilmiş ikisi de... ...gelinse döner gelir... ...kan lekeleri eteğinde, saçında. İki kefen bezine sarılmış... ...gelirler uzun boylu... ...iki gencin omuzlarında. İşte böyle oldu. Dahası yok, uygundu. Altın çiçeğin üzerinde pis kum... Altın çiçeğin üzerinde Getiriyorlar ölüleri dereden Esmer biri Esmer öbürü Ne karanlık bülbüldür uçup ağlayan Altın çiçeğin üzerinde <Gülüyor> Sus. Oh, Sus dedim Kimse yok mu Oğlumun cevap vermesi gerekir Oysa oğlum artık bir kucak buruşmuş çiçek Oğlum dağların ardında sönen bir ses artık Susar mısın sen Ağlayıp sızlanma istemiyorum bu evde Senin yaşların ancak gözden gelen yaşlar Benimkilerse ...hele bir yalnız kalayım... ...ayaklarımın tabanlarından... ...ta köklerimden gelecek kandan daha yakıcı... ...sen bize gel kalma burada... ...burada olmak istiyorum burada... ...huzur içinde... ...hepsi öldü artık... ...artık gece yarıları uyurum... ...öbür analar pencerelerine gidecekler... ...yağmurun kırbacı altında... ...oğullarının yüzlerini gözleyecekler... ...ama ben gözlemeyeceğim... ...soğuk bir fil dişi güvercin yapacağım düşlerimden... ...mezarlığa beyaz kamelyalar götürecek. Yok. Yok ama mezarlığa değil. Yeryüzünün döşeğine... ...onları barındıran, onları gökte sallayan yatağa. Çek ellerini yüzünden. Önümüzde korkunç günler var. Kimseyi görmek istemiyorum. Bir toprak bir de ben. Bir acım bir de ben. Bir de şu dört duvar ah. Kendini aç Kendini Sakin. Aç. Sakin olmam gerek Çünkü komşu kadınlar gelecekler Beni o kadar zavallı görmelerini istemem Dudaklarına götüreceği tek oğlu bile olmayan bir kadın <gülüyor> Aa, Nereye gidiyorsun sen? Buraya geliyorum Kim o? Tanımadın mı? Gelin onun için sordum ya Tanımak istemediğim için Dişimi gırtlağına geçirmeyim diye Seni yılan seni Şuna bak Karşıma geçmiş ağlıyor bir de Bense sakin sakin duruyor Oymuyorum gözlerini Kendimi anlamıyorum Oğlumu sevmiyor muydum yoksa Peki oğlumun namusu nerede Nerede şimdi Nerede Tanrı aşkına ya Bırak, bırak vursun Beni öldürsün diye geldim buraya Beni onlarla birlikte kaldırsınlar diye Ama onun elleriyle değil Kancalarla, orakla hem de zor kullanarak Kemiklerimi kraslıya bırak vursun Bilsin ki ben temizim Bilsin ki ben çılgın olabilirim ama Temizim Göğüslerinin aklını hiçbir erkeğe açmamış bir kız olarak gömebilirler beni Kes sesini Bana ne bunlardan Ötekiyle kaçtım Kaçtım sen olsan sen de giderdin. İçi dışı yarayla dolu... ...arzudan yanıp tutuşan bir kadındım ben. Oğlun da... ...kendisinden çocuklar... ...toprak, sağlık umduğum bir avuç suydu. Ama öteki... ...çalılıklarla tıkalı karanlık bir ırmaktı. Sazların fısıltısını... ...mırıltılı türküsünü getiriyordu bana. Soğuk sudan bir küçük çocuğa benzeyen oğluna uydum ben de. Öteki ise... Ötekisi yüzlerce kuş saldı üstüme. Bu kuşlar yolumu tuttular. Beyaz beyaz kırağı bıraktılar yaralarımın üzerine. Zavallı sararıp solmuş bir kadının... ateşle okşanmış bir kızın yaraları üzerine. İstemezdim. Unutma ki ben de istemezdim. Oğlun benim yazgımdı Ona ihanet etmiş değilim Ama ötekinin kolu denizin çekmesi Boğanın ikmesi gibi sürüklüyordu beni Her zaman da sürükleyecekti Her zaman her zaman Kocamış bir kadın olsam da Kabahat onda değilmiş Bende de değil Kimde öyleyse Ortakal çiçeğinden çelengini fırlatıp Başka bir kadının ısıttığı yatağı aramaya çıkan çıt kırıldım, tembel uykusuz sus, bir kadın Sus sus al işte karşındayım Bak Bak boynum ne yumuşak... Bahçindeki bir yıldız çiçeğini koparmaktan daha az zahmet ister... ...ama onurumla oynama... ...temizim ben... ...yeni doğmuş bir kız kadar temiz... ...sana bunu ispat edecek kadar da güçlüyüm... ...yak ateşi... ...elimizi içine sokalım... ...sen oğlun adına ben de vücudum adına... ...elini ilk çeken sen olacaksın... Senin namusundan bana ne... ...senin ölümünden bana ne... Kutlu olsun buğday sapları Çünkü oğlarım onların altında Kutlu olsun yağmur Çünkü ölmüşlerin yüzlerini ıslatıyor Kutlu olsun tanrı Bizi birlikte yatırıp dinlendiren Bırak Bırak da Seninle ağlayayım Ağla Ama kapıda Komşular Bıçakla Küçük bir bıçakla Kararlaştırılan günde iki ile üç arası bu iki erkek birbirini aşk yüzünden öldürdü. Bıçakla küçücük bir bıçakla hele zor gelir de kayarcasına girer şaşırmış Ede. Sonra durur bir çığlığın karanlık kökü ağa düşmüş titrer onun durduğu yerde. Bıçaktır bu hele zor gelen küçücük bir bıçak. Pulsuz ırmaksız balık Kararlaştırılan günde iki ile üç arası bu bıçakla Kas katı kaldı iki erkek Sararırken dudakları Ele zor gelir de Kayarcasına girer Şaşırmış ete Sonra durur Bir çığlığın karanlık kökü a düşmüş titrer Onun durduğu yerde Düğün adlı oyunumuza dinlediniz. Yazan Federico Garcia Lorca. Çeviren Turan Oflazoğlu. Radyoya uygulayan Fatma Sanem. Göreği Hamit Akınlı. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayanlar Güvey Mazlum Kiper. Ana Sunapek Oysal, Komşu Kadın Gülvergon, Kaynana Nezih'e Becerikli, Leonardo'nun Karısı Oya Aydınat, Leonardo Cüneyt Türel, Hizmetçi Gül Gölgon, Baba Şener Şen, Gelin Gülres Kızlar Nilgün Özhan, Aliye Uzun Atakan, Gençler dinçer Çekmez, Metin Çoban, Oduncular Ersen Uysal, Avni Alçın, Ay Erhan Abir, Dilenci Tanju Yakın. Radyo tiyatrosu sona erdi.